Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, bugün bir salı. Saat 14 ve Dünya Mirası Adalar programındayız. Konuğumuz var. Ben Derya Tolgay. Ben Derya Tolgay. Ve konuğumuz... Burçin Altınzay Özgüner. Burçinciğim hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Ee, şimdi e, seni tanıtayım. E, Europa Nostra Yönetim Kurulu başkanı ve İKOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesisin. Mimar ve mimari koruma uzmanısın aynı zamanda. ODTÜ Mimarlık Fakültesinden sonra İngiltere'ye gittin. Tarihi yapıları koruma cemiyetinde özel bir eğitim programına kabul edildin. E, Milli Saraylar Daire Başkanlığında, Çekül Vakfı'nda, Kültür Bakanlığı, Dünya Bankası Kültürel Miras ve Kalkınma Projesi ve GAP İdaresi Avrupa Komisyonu GAP Kültürel Miras Programı'nda danışman olarak da çalıştım. Bunun yanısına sıra e, Fener Balat projelerinde. E, bir de e, öğretim e, üyeliğinin olduğu İTÜ, Tepe Bilgi ve Kadiraz Üniversitesi'nde mimari e, koruma dersleri verdim. Şimdi geçtiğimiz hafta Europa Nostra Başkanı Yardımcısı Pete Gerbert Heritage İstanbul Fuarı'nın ardından... Büyükada ya Rum Yetimhanesi'ni görmeye geldi. Tehlike altındaki yedi kültürel miras listesine seçildikten sonraki... ...ilk ziyaret incelemelerinde bulundu, evet. değil mi? Evet. Şimdi ben kısaca dinleyicilere bu bir özet geçeyim müsaadenizle. Şöyle ki, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin hikayesi... ...İmparatorluk başkenti İstanbul'u, Viyana ve Paris'e bağlayacak... ...demiryolu projesinin hayata geçirilmesiyle başlıyor. Viyana'dan kalkan tren 1988'de İstanbul'a ilk yolcularını indirdiğinde Prin Kypolas'ın da yani kaderi çizilmeye başlıyor bugünkü Yetimhane'nin. Orient Express zamanının en popüler hatlarından biri haline geliyor ve 1898 yılları arasında bir Fransız şirket tarafından Büyükada'nın Hristo tepesinde otel olarak inşa edilmek üzere dönemin Osmanlısı'nın ünlü mimarlarından Alexander Waller tarafından tasarlanıyor. Bu bina Avrupa Kıtası'nın en büyük ahşap binası oluyor. Binanın Güney e, Fransa'dakilerin benzeri devasa böyle 206 odalı lüks bir e, kasino otel olarak kullanılması öngörülüyor. Ancak bu işlevi yerine getirmeden açılamıyor ve e, kapanıyor. Yarım kalan haliyle de Balıklı Rum Yetimahanesi'nin kullanımı için dönemin Rum ailelerinden olan Andreas Sikros ve yine İstanbullu Rum ailesi olan Zarifilerin bağışlarıyla satın alınarak Sultan Abdülhamit'in fermanıyla Balıklı Rum Hastanesi'nde barınan kimsesiz Rum çocuklarına hizmet vermesi için Rum Patrikhanesi'nin himayesine veriliyor ve Kıbrıs olayları nedeniyle e, 1964'te Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ansızın bir günde kapatılıyor. ...sürecinde insan Hakları Mahkemesi'ne işte 2007 yılında müracaat yapılıyor... ...ve 2010'da yapının Rum Patrikhanesi'ne devredilmesi kararıyla sonuçlanıyor. Hı. Ve geldik mi günümüze? Evet, yani Ortodoks Patrikhanesi'ne teslimden sonra herhalde e, bu bina ne olacak evet. derdi başladı... Ee, bildiğimiz kadarıyla o dönemde bir, bir takım sivil girişimler fakat en sonunda sonuç alıcı bir sivil girişim başlatılıyor işte bir, tarih çalışmaları yapılıyor bir kısım ondan sonra e, belgeler toplanıyor taraflar bir araya getiriliyor ve sonunda bunun nasıl korunacağı konusunda bir fikir olarak e, Europa Nostra'nın bu tehlike altındaki e, miras miras listesine girmesi fikrine geliniyor. Taraflar tarafından ve bu böyle bir teklifin kabul görmesi, kabul görmesinin kolaylaştırılması bakımından da tabii Europa Nostra Türkiye temsilciliğine başvuruluyor. Ondan sonra siz başladınız bu işle uğraşmaya. Ne oldu? <gülüyor> evet. Europa Nostra ve 7 en tehlikedeki kültürel miras programını kısaca söz edeyim mi Hı, ne olduğunu lütfen, e, Europa Nostra Avrupa'da e, merkezi olan e, bir sivil toplum kuruluşu 1963 yılından beri var e, Avrupa'da pek çok e, korumayla kültürel mirasın korunmasıyla ilgilenen e, sivil toplum kuruluşları Europa Nostra'nın üyesi e, ayrıca kişisel üyelerde var e, dolayısıyla bu konuda bir ...öncü konumu var... Ee, hmm. ...bu tür kurumları bir araya toplayan... ...Avrupa Parlamentosu'yla da ilişkileri olan... ...Avrupa Komisyonu'yla da ilişkileri olan... ...ama tamamen sivil çalışan bir büyük... Başkanı e, ...kuruluş. Başkanı kim şu sırada? Ee, <gülüyor> <gülüyor> Onursal Başkanı Placido Domingo. Onu öğrenmek için soracağım. <gülüyor> evet, <gülüyor> o, oldukça da... vaktimiz e, olsa bir de ondan bir parça, e, e, parça evet, çalardık. Evet, bir başkan kendisi. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu... Europa Nostra'nın her ülkede aslında e, kendi nostraları var. İtalya Nostra, UK Nostra gibi. Biz Europa Nostra Türkiye'de öyle bir e, hmm, Türkiye derneğiz, mesela. kurumuz. Hmm. E, aslında Europa Nostra merkezdeki o ülkeden olan üyeler kendi ülkelerinde toplanıp işte İtalya Nostra'yı oluşturuyorlar. Bizde durum tam öyle değil. Yani hem merkeze üye olunabiliyor ayrı hem de bizim Europa Nostra Türkiye bizim Avrupa Derneği'ne de üye olunabiliyor. Her ikisine de üye olanlar var. Yani sadece merkez üyelerinden oluşmuyoruz biz. Hı -hı. Ee, ama Europa Nostra'ya üyeyiz. Europa Nostra'da da bizi buradaki temsilcisi olarak kabul ediyor. Hı -hı. Yani başka kurumlar da var Europa Nostra'nın üyesi ama bizi Hı -hı. temsilci olarak görüyorlar. Çünkü daha önceki yönetimimizden eski başkanımız Nurhan Zeren Güler so Europa Nostra'nın merkezin konseyinde mesela eee Demir yine bilimsel komitenin başına yani ilişkiler program arkadaşımız e, Asu Aksoy'da var. He. Evet <gülüyor> ilişkiler evet. kuvvetli dolayısıyla e, Europa, bu Seven Most Endangered ya da en tehlike tehlike altındaki 7 kültürel miras alanı programı da 2013'ten beri ...Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası'nın bir arada oluşturduğu e, bir program. Bu da e, tehlike altındaki e, kültürel miras alanları, anıtları, yapılarına dikkat çekmek... ...ve onların e, korunmasına yönelik çabaları hızlandırmayı Hı. öngören bir e, program. Yoksa tehlike altındaki bir şeye seçilmek... <gülüyor> O kadar Açıkla, da. Değil mi? E, evet. Sevilince <gülüyor> şey görünmeyebilir ama en azından dikkatleri toplayan Avrupa çapında, dünya çapında oraya hmm. dikkatleri çeken bir program bu. Bizim buna bu sene 2018'e adaylığımızda 2017 yılında söylediğiniz gibi Sivil Toplum Girişimlerinin hazırladığı altlıkları değerlendirerek e, bu başvuruyu. Hazırladık Europa Nostra Türkiye olarak yönetim kurulumuzda onaylattık bunu başvuruyu yapmak için ee, ve e, bu başvuruyu hazırladık. Ben de bu dönemde başkan olduğum için başvurunun altına imzamı attım <gülüyor> ve dolayısıyla o sorumluluğun altına girmiş olduk. E, bu da şu demek e, bu listeye ondan sonra işte e, değerlendirme komisyonları sonucu ki o değerlendirmelerde de yine Nuran Zeren, Gürel Soy da vardı. Ee, önce 12'lik kısa listeye, sonra da bu 7'lik son listeye Hı -hı. seçildik. Işık Aydemir ee, devam ediyor, değil mi o? Işık Bey sağlık nedeniyle bu sene tokatılmadı, evet. Sadece ama onun da programımıza gelmişti evet. İlk açıklamaları evet, o yapmıştı. olan bir şey. Bu tabii şimdi böyle bir şeyin içine. ...girmiş olduk. Evet. Bu aslında çok önemli tabii. Çünkü... ...yetimhane için... ...aslında mülkiyeti... ...Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne... ...geçmeden önce de... ...bir takım... ...hem olumlu... ...hem olumsuz çabalar olmuş. Örneğin bir dönemde projesi yaptırılıp... ...otel olmak üzere... ...projeler yaptırılmış. O dönemler geçmiş. Daha sonra korunması için çabalar olmuş... Ee, onlar da maalesef tam sonuç alınamadan kalmış. Bu başvuruyu biz yaparken tabii ki e, bu yapının sahibi olarak e, İstanbul Ortodoks Patrikanesinin onayı ve himayesiyle yapabildik bu başvuruyu. Çünkü bu listeye seçilmekte bu önemli bir konu hı hı. Yani yapını, yapıdan sorumlu olan kurum veya kişilerin de buna korumaya istekli olması. İkinci önemli kriter sivil toplumun buna destek veriyor hı hı. olması. Dolayısıyla bu daha önce yapılan girişimlerin çok önemi var. Başvuru sırasında da bizi Kültür Mirasını Koruma Derneği ve Ulusal Ahşap Birliği e, onay e, destek mektupları ile desteklediler. Başvurumuzda onda, onlar da var. Dolayısıyla hem sivil toplumun hem yapının sorumlu kurumlarının bu yapıyı kurtarmaya hazır olmaları çok önemli. Burada bir şey sorabilir miyim? Ee... Yani şöyle bir bakmıştım da Europa Nostra'nın seçme nedenlerinden biri. Orada yaşayan sivil halkın da burayı sahiplenmesinin çok evet, önemli olduğundan vurguluyordu. Evet, evet, sivil, evet. Sivil sahiplenmesi Çünkü önemli. şey mesela bizim Dünya Mirası Adalar grubumuzdaki arkadaşlarımızdan biri de yani. Orada Yunanistan'dan gelen mimarları falan kendi evinde ağırladıydı Hı -hı. oralar için çalışma başlattık falan. Yani adada böyle bir gerçekten potansiyel de var. Bundan sonra alınacak yollarda da sivil toplum hazır esasında bekliyor. Evet. Yeter ki etkin adımlar atılsın. Evet bu çok önemli gerçekten. Yani hem oradaki halkın, ahalinin buna istekli olması, hazır olması, çabalar göstermiş olması dediğim gibi hem de sahibinin de desteklemesi. Biz burada aslında Europa Sıra Türkiye olarak aracı olduk bunun somutlaşması için. Dolayısıyla bunu artık bu noktadan... İlerlemek üzere ele almamız gerekiyor ve tabii ki bu yedi en tehlikedeki kültürel miras programına seçildikten sonra e, izlemeye de alınıyorsunuz. E, yaz sonuna doğru bu konu için e, atanmış e, uzmanlar hem bir tane Europa Nostra'dan, bir tane de Avrupa Yatırım Bankası'ndan iki kişi gelecek ve şu anda bizim başvurumuzu da ee, ön sorgulamalar yapıyorlar. Biz bunlara da yanıtlar Hı -hı. vereceğiz. Bizim başvurumuzda önemli bir şey vardı. Bir, bir, tabii ileri de burası nasıl kullanılacak, Hı -hı. nasıl yaşatılacak. Bu önemli bir soru. Zaten bu gelecek uzmanların birinin Avrupa e, Nüstriyeden, birinin de Avrupa Yatırım Bankasından. Geliyor olması bence buranın fizibilitesini yani nasıl yaşatılacağını Tabii da Yani yatırım bankası evet, ona evet. bakar çünkü evet. nasıl ve hangi parayla yapılacak ne ne yapılacak falan. Evet evet program hmm. ikisi tarafından evet. zaten hmm. kurulmuş ama şöyle anlaşılmaması lazım yani bu bize bu, bu yapı için fonlar verilecek. Evet, hazır değil. fonlar verilecek değil. Yani hı. yatırım bankasının yol göstericiliği oluyor. Bir de onun ee, kompetansı içinde yani evet. o, o konuyu bildiği için burada yapılacak planların bence ne kadar feasible olduğunu tetkik etmek üzere geliyorlar. Tabii, yani tabii, bütün tabii, bütün tabii, şeyler tabii, sorular öyle. içinde hı. onlar da var. Hı hı hı. Dolayısıyla bizim önerimizde yani başvuruda eklediğimiz şey e, öneride bu e, yetimhanesinin korunması için e, tehlike altından çıkması Hı -hı. için e, bir kampanya oluşturmak ve büyük bir toplantıyla başlamak ve bu toplantı birkaç kanaldan gitmek zorunda. Biri bu fonlar nasıl bulunacak? Çünkü bu yapı e, ölçeği nedeniyle çok büyük ve tek bir kurumun ne patrikhanenin ne Avrupa'nın Nostra'nın tek başına altından kalkabileceği bir ee, ölçek değil bu Onun için bir kanalı Fonlar nasıl buraya Konsantre edilebilir Nasıl yoğunlaşabilir Yapının tarihi çok önemli hı hı. Hem sosyal tarihi hem fiziksel Mimari tarihi çok önemli Bunların döküleceği Ve geleceğine ilişkin Yani bu sene aynı zamanda Avrupa Kültürel Miras Yılı ilan edildi biliyorsunuz Ve onun sloganı da Geçmişle geleceğin buluştuğu yer evet. Ortak mirasımız gibi e, sloganları var. Dolayısıyla bu birçok kanaldan bu yapı ile ilgili her türlü uzmanlık bilgisini, e, sivil toplum çabalarını buna gönül veren herkesi bir bir araya toplayıp oturup evet. bunu tartışmamız gerekiyor. Yani fiziksel restorasyonunun yanı sıra nasıl kullanabileceği <gülüyor> nasıl yönetileceği, en evet bir yönetim yani. planı Hı -hı. gerekiyor böyle bir ölçekte. Bütün bunları konuşacağımız bir büyük organizasyonla başlayıp buradan da ilerisine evet. dönük adımları belirlemek hı hı. ve katılımla yani herkesin bir şeyler söyleyebileceği bir hı hı. şekilde Kurumsal bunu yapmak. olarak kimleri düşünüyorsunuz? Patrikhane var. E, o şart zaten. Evet. <gülüyor> yani o, o, Sayın'ın o, o, patrikhane evet. olması şart. E, Europa Nostra'da aday gösterdiğimiz için biz de hı. olacağız tabii. Ama ondan sonra da diğer sivil toplum kuruluşları, işte dünya mirası hı hı. adalar gibi başka adalarda çalışan, adalara gönül Daha veren, şeye de, yani eh, dünya ahşap üzerinde, yapılarla çalışan, bu ölçekte kültür sosyal işlevli hı hı. yapıların yönetiminde çalışan kültür organizasyonlarının, da katmamız Hı -hı. gerekecek. Yani Hı -hı. mümkün olduğu kadar böyle herkesinden Hı -hı. E, belki yani ben şunu yurt dışından ben. da tabii. Evet, Kültür, Kültür Bakanlığı'nın bu işin içinde olması gerekiyor mu? Ne kadar gerekiyor? Onlardan ne bekleniyor? Kültür çünkü Bakanlığı, bu, çünkü... belediye bunların Hı -hı. da tabii ki Hı -hı. sorumlu e, kurumlar olarak katılması Hı -hı. çok çünkü... ideal bir durum. Kültür Bakanlığı şu şekilde işin içine girecektir. E, bir kere yapıda herhangi bir e, müdahale yapmak istendiğinde e, kurul izinleri almak, e, bunların onaylanması gibi süreçlerimiz Hı. var. Yani yapı çok acil olarak e, müdahale istiyor. Yani uzun e, vadeli restorasyondan önce çok kırılgan durumda Geçici desteklemeler ve geçici koruyucu müdahaleler gerekiyor. Onlar için bile tabii ki hmm. bu tür... Bu üstünü kapatma konusu konuşulmuştu. Hmm. Çok acil olarak bu yapılsa e, evet. epey vakit kazanırız denmişti. Bu evet. mümkün gözüküyor mu pek ilk etapta geçen, finansal olarak? Siz geçen hafta gezdiğimizde mimar gözüyle çok da kötü durumda değil dediniz. <gülüyor> <gülüyor> yani... E, yani ben daha önceki haline göre çok kötü olmamış diye düşündüm. <gülüyor> ha, ee, oradan biraz ha. rahat ettim. Tabii ki bu koruyucu çatı bunların hepsinin işte fizibilite hesaplarının yapılması lazım. Henüz Hı. daha önceki çalışmalar dışında bizim bugün taze olarak yaptığımız bir şey yok. Hı. Ama oturulup bunların yapılması lazım. O sözünü ettiğim toplantıların bir kolu da bu olacak. Ama evet. bu bir aciliyeti var. Ayrıca yapının Hani biz şeyde, restor korumada öyle deriz. Hani gün ev bakımı gibi. Mesela molozları oradan kaldırmak. Çünkü onlar kaldıkça da yapıya zarar veriyor. Hı -hı. Yani böyle ufak dokunuşlar da ihtiyacı var yapının. Hani öyle bir... bir temizlik, ön, temizlik deyince yanlış evet, anlaşılmasın evet. Hı hı hı. da, böyle bir tozunu almak hı hı ve daha fazla zarar hı. vermesini engellemek, bu tür önlemler için de bir hı. çalışma yapılması lazım tabii hı hı. ki. Yani geç kalmamamız hı hı. lazım. Anladım. Anladım. O noktada acil hı hı. Claro şey, Biraz o, önce, hı. pardon, sen sor istersen. Ben tamamen şey soracaktım. Bu, Evo Nostra için bir e, öneri götürmenin zamanı var mı? Yani bir, bir şu zamana kadar ...bir şey... ...aksiyon planı yapılması lazım... ...falan gibi bir şey var mı? Şimdi tabii işte bu gelecek olan... ...uzmanlar yaz sonu gelecekler... ...onlara bir kere ne durumda olduğumuzu... Hı. ...neler yapacağımızı... ...yaptığımızı... Hı. ...ortaya koymamız yani lazım. Yani kısa bir süre var, iki üçer var, var. Evet. Ve belki de onlardan... hani ...biz bunları yapacağız deyip... ...oradan itibaren destek almak... ...yani hı hı. belki o toplantıdan itibaren... ...destek almak ama... Onlar geldiğinde ne kadar hazırlanmış olursak o kadar iyi. Hı hı. Ama söylediğim gibi bunların hepsinde en önemlisi e, Patrikhane'nin bu işe hazır olması, öne yak olması. Yani onlar olmadan bu iş hiç kimse bir şey yapamaz aslında. Hı hı. Hı hı. Onlarla birlikte işte toplantılarımız olacak. Hemen gelecek hafta. Oradan itibaren belki bu iş için özel bir ekip oluşturulabilir e, bu hazırlıkları yapmak için hı hı. hep yanlış anlaşılıyor yani bu bir restorasyon projesi değil <gülüyor> aslında evet. çok daha fazla boyutu var ve hani restorasyonunun nasıl yapılacağına ve o kararları böyle bir e, çok katılımlı bir şekilde almak lazım Ancak ondan sonra e, fiziksel restorasyon projesi olabilir tabii acil önlemleri evet şimdi benim de burada işte ayrı tutuyorum <gülüyor> onlar için diyanetçe 64'ten beri çivi dahi çakılmayan bir bina ve bütün ee, bu yağmur almasına rağmen hala umut verici hala ayağa kaldırılabilecek evet. bir şeysi var bu onun son derece kaliteli bir şekilde yapılmasının da göstergesi herhalde diye düşünüyorum bunu sen yorum getir lütfen ama <gülüyor> bir sorumlu... o konuda yorum yapmayayım Peki. çünkü e, yani o gözle baktığımız zaman ilk yapımında için unsurları en kaliteli seviyede yapılmamış galiba. Ee, özellikle kaplama tahtalarının niteliği en üst düzeyde değil. Hı hı. Ama kendini korumuş. Yani eski yapılar öyledir zaten direnirler. Hı hı. <gülüyor> ne yazık ki. Ama tabi çatısını kaybetmesi ahşap bir yapının çok büyük bir kayıp olmuş. O çatı evet. delindiği zaman tabi hızlanıyor çok bozulmalar. Ama pencerelerden de sular girmiş. Onlara da böyle dediğim gibi ufak önlemlerle belki onlar kesilebilir. Yani hala sağlam tarafları olan bir yapı. Bu restorasyon tarafı. Evet. Peki bir işlev belirleme işini nasıl yapacaksınız? Çünkü öyle görünüyor ki oraya ancak bir, iş, bir işlevi olursa yaşayabilecek. O, o, konuda... o konuda da yine daha önce yapılmış çalışmalarda Patrikhanenin önerdiği e, Heh, bir e, Dinler Arası Diyalog Merkezi Hı. ve Çevre Enstitüsü gibi bir üst e, öneri var. Biz onu da yine başvurumuzda onu da vurgulamıştık. E, hatta onu biraz Çevre, doğal ve yapısal çevre diye ben yapısalı da ekledim ki hani bütün adanın diğer işte dünya mirası adalar olarak düşündüğüm zaman bütün mimari birikiminin, çevresel birikiminin korunması için orası bir öncü, bir Merkez olabilir gibi düşünceyle Hı -hı. ama Hı -hı. dediğim gibi ben spekülasyon yapmak istemiyorum. Anladım. Bunlar hani oturulup tekrar <gülüyor> değer... bir evet. değerlendir. De dünya mirası adalar girişimi olarak bu kısmına da çok önem veriyoruz. Yani binanın korunması ve bir işlev kazanması. Fakat onun yanı sıra işte adanın dünya mirası, adaların dünya mirası olma özelliğini vurgulayan bir unsur. Patrik evet evet verilmiş olan şimdi eee Dolayısıyla bu çok önemli. Yani sizin en son evet. söylediğiniz o bizim girişimimize de UNESCO'ya üyelik, UNESCO listesine evet. alınma girişimimize de kuvvet veren bir. E, şey. tabii sembolik bir yapı zaten. Evet. Ha, yani hem mimari olarak hem sosyal olarak evet. hem de yani düşündüğünüz zaman mimari ahşap yapılarıyla adaları evet. Onların böyle büyük abisi gibi hmm. bir yapı. <gülüyor> ee, dolayısıyla onların önüne düşebilir. Evet. Yani burada iyi bir şeyler yapılırsa bütün adalar hmm. için evet. çok önemli olacak. Ben tabii. senin kişisel hemen e, düşünceni almak istiyorum. Adalar UNESCO'ya girebilir mi? Sence biricik özellikler nedir? Bu ayrı bir konu olabilir ama son yarım dakika. <gülüyor> Adaların biricik özelliği, en biricik özelliği araç trafiğinin olmaması ee, <gülüyor> ve... E, ya, ...mimari özellikleriyle... ...çok İstanbul'un böyle... ...en kozmopolit zamanının... E, ...çok net ve güzel... ...bir göstergesi olması... ...doğal e, bitkisel... ...dokusuyla da ayrıcalıklı olması... ...bunların hepsi bir arada olduğu zaman... ...her yerden farklı bir yer... ...oluyor yani adalar. Farklı bir hayat tarzının göstergeleri. De. Evet, evet, evet. Ve <gülüyor> onun çok güzel bir... ...eşitlikçi, <gülüyor> ortak bir hayatında... ...göstergesi <gülüyor> bir yandan yani... Ee, bu kısımlarıyla tabii evet. çok özel yerler. Evet, biz daha programımıza devam edeceğiz anne burçincim. Evet. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bugün konumuzla teşekkür ederim ben teşekkür ederim. <gülüyor> Europa Nostra yetimhanenin geleceği, biraz gönüllülük vesaire epey e konuşacaklarımız daha kaldı inşallah bir sonraki programa. Tekrar çok teşekkür ediyoruz bize Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızdan. Twitter'dan ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Tabi hayalimiz şu, bu muhteşem yapıyı evrensel bir proje ile ayağa kaldırabilir miyiz? Sadece maddi evet. olarak değil, e, nesne özne getirmek evet. gerekiyor yanına. Bu çok çok değerli. Bunun üzerine de düşünelim. Hoşçakalın. Evet. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Adalar hepimizin. <gülüyor> Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç.